Günaydın. Bugün yine pek çok farklı konuda kampanyalar ve de bir etkinlik davetiyle karşınızdayız. Artık gelenekselleşen Change.org kampanyaları buluşmalarının üçüncüsü bu akşam saat 19'da Salt Galata'da gerçekleşecek. Dinleyicilerimizi bu akşam Salt Galata'da akşam 7'de bekleriz bu toplantıya. Şimdi haberlere geçelim. Time dergisinin yılın adamı oylaması ile ilgili bir kampanya var. İstanbul'dan Zeynep Kandur tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Time dergisi. Diyor ki Zeynep, Time Magazine web sitesinde başlatılan Yılın Adamı kampanyasında demokratik seçimlerde iş başına gelen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da demokratik bir seçimle göreve gelen Mursi yönetimini darbe ile devren SSC ile aynı fotoğraf karesinde Konup karşılaştırılması Türkiye halkının özgür iradesine saygısızlıktır. Kanaatimizce oylama meşru demokratik isimlerle darbeci isimleri bir arada sunmakta ve bu durum okuyucularda zihin karışıklığına neden olmaktadır. Bu nedenle belirtmek isteriz ki bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler çok büyük oranda onun sivil siyasetinin meşruluğuna ve reformist liderliğine yönelik desteklerini belirtmiştir. Bu amaçla Change.org'da başlattığımız kampanyayla Time'ın yılın insanı oylamasının içerdiği müpem, Akıl karıştırıcı ifadeleri netleştirmeye ya da oynamayı geri çekmeye davet ediyor. Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin ve ona destek olanların bu metni imzalamaya davet ediyoruz diyor kendisi. İstanbul'dan bir haberle devam ediyoruz. IETT'ye yönelik başlatan kampanyanın talebi. Yeni Bosna ve Silivri arasındaki otobüs hatlarında aylık kartların geçmesi kampanyayı başlatan Ceyhun Erdaş diyor ki, Yeni Bosna ve Silivri arası otobüs seferlerinde. Aylık kart geçmemesi biz okuluna veya işine giden insanları mağdur etmektedir. Özellikle Hadımköy Avcılar, Hadımköy Yeni Bostancı, Çakmaklı Yeni Bostancı gibi üniversitelerin yoğun olduğu bölgelerde sefer yapan otobüslerde aylık kart tarifesinin geçmemesi bizi hiç neden çıkarmaktadır. İYT'den bu sorunu en kısa sü sürede çözüme ulaştırmasını talep ediyoruz. diyor Ceyhun öğrencilerin bu basit isteğine herhalde kulak vermek gerek. Muhatapları Pegasus Airlines ve Sun Express Airlines olan bir haber var sırada. Kampanyayı başlatan Mert'in talebi evcil hayvan taşıma kilo sınırının yükseltilmesi. Küçük canlar kargo bölümünde gitmesin diyor kendisi Mert. Ve küçük küçük kedilerin ve köpeklerin Sun Express'te sırf en fazla 6 değil 7 kilo. Pegasus'ta 5 değil 8 kilo olması yüzünden kargo bölümünde uçmalarının anlamsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 kilo sınır yüzünden köpeğimiz ya da kedimizin en fazla 4 kilo olması gerekiyor. Bu ağırlığa taşıma kabının ağırlığında dahil edilmesi sebebiyle birçok can kargo bölümünde uçmak zorunda kalıyor. Eğer sınır 6 değil de 8'in üstüne çıkarılırsa benim gibi birçok kişi sevinecektir. Çünkü genelde küçük canlar 5-6 kilo civarında oluyor. Lütfen çağrımıza kulak verin diyor Mert. Ve Boğaz içi elektrik dağıtım aşiye yönelik başlatılmış bir kampanya var. Kampanya başlatan Emre Altın talebi ise özelleştirme uygulamaları sonucundan işten çıkarılanların ve 4/C geçici personel pozisyonlarında yerleştirilen işçilerin ihbar tazminatlarının ödenmesi. Emre diyor ki bedaş özelleştirilerek Cengiz Colin Limak ortaklığına devredildi. Şirket işçileri çeşitli baskı ve uygulamalarla 4/C'ye geçmeye zorladı ve yerimize yarı maliyetine yeni işçi aldı. Bu durum hala devam etmektedir. İlgili şirket ihbar tazminatımızı tarafımıza ödemiyor. Emre ayrıca aynı şirketin Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirilmesinde orada çalışan tüm işçilere ihbar tazminatını ödediğini fakat bedaş çalışanlarına ödememekte olduğunu iddia ediyor ve şöyle devam ediyor sözlerine. Bu nasıl bir çifte standart? Özelleştirmenin faturası niye hep işçilere kesilir? Hepimiz isyan etme noktasındayız. Özelleştirilen diğer kamu kuruluşlarında yaşanan ihbar tazminatı sorunu siyasilerin devreye girmesi neticesinde çözüldü. Maalesef biz de siyasilerden yardım istedik ama sorunumuza bir çözüm getirilemedi. Cengiz Kolin Limak ortaklığının bir ayrıcalığı var galiba. Herkesin göz önünde yaşanan haksızlıklara kimse dur demiyor." diyor Emre Altın. Sırada Gaziantep'ten bir haber var. Kampanya Meta Sefa Uysal başlatmış. Muhatapları ise Profesör Doktor Mehmet Yavuz Coşkun, Profesör Fahrettin Göğüş, Profesör Ali Gür ve Profesör Türkay Dereli. Mete talebini şöyle ifade ediyor, homofobik bir üniversite istemiyoruz. Gaziantep Üniversitesi gösterimini iptal ettiğiniz benim çocuğum filmi için kamuoyundan özür dileyin ve filmin gösterilmesi için gerekli prosedürü yürürlüğe koyun sözleriyle dile getiriyor. Mete diyor ki, Gaziantep Üniversitesi daha önce onayladığı benim çocuğum filminin gösterimini iki gün kala içeriğini uygun bulmayarak iptal etmiştir. Filmin içeriği yalnızca anneler, babalar, çocuklar koşulsuz sevgi ve insan haklarıdır. Bunlardan hanginiz rahatsız oluyorsunuz? LGBT bireylerin yok sayılması insan hakları ihlalidir. Bu ötekileştirmeye ve yozlaşmış ahlak anlayışına bir son verelim. Sizin özgürlüğünüz ötekilerin özgürlüğünden geçer. Bunu unutmayalım diyor. Kampanyaya hashtag homofobik üniversite istemiyoruz. Hashtagini kullanarak da destek olabiliyorsunuz. Ve programın sonuna geldik tekrar hatırlatalım bu akşam gerçekleşecek etkinliğe bir davet var artık gelenekselleşen Change.org kampanyacıları buluşmalarının üçüncüsü bu akşam saat 19'da Salt Galata'da gerçekleşecek bugüne kadar yapılan buluşmalarda kampanya başlatanlar ve imzacılar tanıştı kampanya başlatmak isteyenler ne gibi yollardan geçeceklerini görüp sordular kampanyacılık fikirleri tartışıldı ve birbirine destek olarak fikirler üreten insanlar buluştu. Bu toplantıda da kampanya başlatan kişilerin bilgi ve tecrübelerinin diğerleriyle paylaştığı cevaplamadığı sorunlarını hep beraber çözmeye çalıştığı kampanya sahiplerinin kampanyalarını sunarak daha çok ses getirmesi için neler yapabileceğini konuşabileceğimiz bir çerçevede geçmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra başarılı olan kampanya sahiplerinden ipuçları da var. Günlük koşuşturmadan uzaklaşıp nefeste alabilirsiniz. Toplantı 3 Aralık Salı yani bugün saat 19'da Salt Galata'da olacak ve tabii 2013'ün son buluşmasında 2014'ten beklentiler, gelecek yıl odaklanılması istenen konular ve olası çözümlerde konuşulacak kampanyacılar tarafından. 3 Aralık Salı yani bu akşam saat 7'de Salt Galata'ya davetlisiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle esen kalın.